Cenab-ı Hak teklik, tek oluş, yegane oluş, özellikleriyle, sıfatlarıyla muttasıftır. Bütün bu meseleleri düşünürken zihnimize başka herhangi bir e, çağrışımın gelmesine izin vermemeliyiz. İnsan zihni daha evvel mevcut olan bir takım kalıplara, bir takım e, motiflere, bir takım sembollere, bilgilere atıf yaparak, kıyas yaparak çalışıyor.